Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillahi rahme tu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ. Men yehdillehu felâ mudille ve men yüdil felâ hâde leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'd. Fe inna estafele hadîsi kitâbullâh ve hayral hedîyi hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem şral Umuuri muhtefaatuha ve külle muhtefetin bir daha ve külle bir Valade ve külle dalin Fin Arapça dersimizde İbrahim Aleyhilam'ın kısasında Narum baride Narum baride Tu soğuk ateş serin ateş başlığında kaldık başlığımız sıfat mevsuf Narun ateş barit soğuk demek burada baride dişi sıfat yani sıfat mevzufta aleyküm selamünaleyhümselam. Dört şey birbirine uyacaktı. Burada her ikisi de nekre. mevsuf dişi, yani dişi derken mesela nar kelimesi bu tip şeylerde cansız olundan değil. Cansız olduğu halde tekilleri erkek de olabilir. Bunlara semai müennes deniliyor. Mesela Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 69. ayetinde Ya naru kuni berden ve selama diyor yani dişiye hitap eder gibi söylüyor ee, normalde kun demesi lazım yani erkeğe hitapta kun ama dişi olduğu için kuni diyor bunlara semayi müennes deniyor yani e, vahiden dolayı yani sebebini bilmediğimiz şeyden dolayı bunlar dişi sayılan şeyler işte nar kelimesi de böyle semayi mühennesler bu sebeple barit soğuk bunu dişileştirerek baridetun meneslik taşı getirerek sonra yani aslı berade soğuk serin brut soğukluk yani serinlik soğukluk burada baride barit erkek için barit barid baridun soğuk biz buna sonuna bir müenneslik taası getirdik. Nar semai müennes olduğu için bari de tum oldu. Bari de tum, soğuk, serin manasına geliyor. Harekeler uyuyor. Ee, narun temmin. Burada da temmin. Çünkü e, nekre bir kelime. Sıfatı da nekre oluyor. Dört şeyde uyum var. Yani nar normalde Görünüyor. Yani bunun müennes olduğunu söylemek için herhangi bildiğimiz bizim bir, bir, bir sebep yok. Ama Arap dilinde gerek Kur'an-ı Kerim'de, vahide e, bazı cansız varlıklara işte e, dişi sıfat kullanılması gerekse Arap dilinin yapısından dolayı bilinen şeyden dolayı bunlara semai müennes deniyor. Yani bizim tarafımızdan neden bunlar dişi bilinmiyor ama dil de böyle kabul edilmiş. İçteme'n nesu ve kâl'u nef'al İçteme'a cema a kökünden gelir. Cem, ceme'a bir araya gelmek demek. Ceme'a toplamak. İçteme'a toplanmak. Yani şuradaki bir ziyade t. Te. İçteme'a toplanmak. Yani bunu geçişli bir hale getiriyor cemaa kelimesini geçişli müteddi bir hale getiriyor. İctemaa. Toplanmak. Toplamak, toplanmak. Cemaa toplamak, ictemaa toplanmak. Nasıl? İctemaa. İctemaa mı? Niye ki? Çünkü icmaa. Yok. Şimdi e, fiillerin kalıpları var. Yani onlar sarf baplarında e, görülür. Belli kalıpları var. E, hepsinde öyle değil yani. Bütün kelimelerde, bütün fiillerde öyle değil. İç teme nasu insanlar toplandılar. Toplanma fiilinin faili burada çoğul insanlar. İç teme a. İnsanlar toplandılar. <gülüyor> Ve dediler ki Kale <gülüyor> dedi ki Kalu <gülüyor> dediler ki maza nef al. Maza ne demek? Nef al, fealeden geliyor. Feale yapmak demek. Fiil buradan gelir. Nef al başındaki şunun biz manasını katıyor. Nef al. nef'al nef al. Ne yapalım? Ne yapacağız? Inne İbrahim'e keseral al asnam'e. Inne İbrahim'e. Inne muhakkak ki. İbrahime muhakkak ki İbrahim İnne'nin ismi. İbrahime oldu o yüzden. İnne'den dolayı İbrahim'in harekesi İbrahime oldu. İnne nasbetti onu. Keser'al esnâme. Keser'afil kırmak. El asnâm putlar. Keser'al esnâme mef'ul. Yani el asnâm kelimesi burada cümlenin nesnesi. Yani fiilin kendisine uygulandığı şey. Kırma fiili putlara uygulanmış. Putları kırdı. Ve ehanel elihe. Ehâne, hevn, alçaklık, alçaltmak. Bu manelere gelir. İhanet, ihanetle karıştırılması. İhanet, hainlik etmek demek. İhanet ise alçak görmek, düşürmek. Mesela ihanet etmek, bir şeyi aşağılamak demek. Ama ihanet etmek, hainliktir. O farklı bir kelime. O hı iledir. Bu hevn kelimesinin h he ile, gözlüklü h ile. Ve ehane, ve ehane, ehanel alihe. Alihe kelimesi de ilah kelimesinin çoğulu. Yani burada putlar manasında olduğu için, putlarda cansız varlıklar olduğundan dişi aldık. Alihe. ve ehanel al alih yani ehane heaven azabın muhin derken alçaltıcı bir azap manasına gelir. Muhin bu heaven'dan gelir, bu kökten gelir. Ehane aşağılamak. Yani putları ilahlarımızı aşağıladı. Putları kırdı ve ilahlarımızı aşağıladı. Küçük düşürdü. <gülüyor> ve selen se nasu. Sele se sormak, istemek demekti. Daha önce görmüştük bunu. Ve selen se nasu insanlar sordular. Ma ikabu İbrahime İkabu İbrahime de neden İbrahim'in hareketsi üstün oldu? Ma ikabu İbrahime Burada aslında mudaf mudafun ileyh var. İbrahim kelimesi gayrimun sarif bir kelime olduğu için gayrimun sarif kelimelerde esri alacakları yerde üstün alacaklarından Burada aslında İkabu İbrahim İbrahim'e olması gereken şey, İkab-ı İbrahim'e oldu. Az önce Kur'an dersinde de gördüğümüz gibi ne diyordu? Licalûte diyor. Değil mi? Li normalde harfi cer. Ama niye sonu te oldu? Gayrimumsarif bir kelime olduğu için. Yani aslen Arapça bir kelime değil calûte. Bu sebeple esre geleceği yerde üstün aldı. Burada da böyle. Ma ikabu İbrahim'i olması gerekir. Yani ikabu İbrahim. İbrahim özel isim olduğu için el felan almıyor. İkabu İbrahim İbrahim'in cezası. Bir sonraki cümlemiz e, ma cezau İbrahim. O da aynı. Yani Türkçe'de ceza kelimesi de ikab kelimesi de böyle. Yani ceza bir amelin karşılığıdır. Ceza kelimesi. Ma cezau İbrahim. Yani bu yaptığının karşılığı ne olacak? İbrahim'e bu yaptığına karşılık ne yapacağız? Ma ikabu İbrahim yani İbrahim'i nasıl cezalandıracağız? Ona ne ceza vereceğiz manasına gelir. Ceza İbrahime ve ikabu İbrahim'e kelimeleri burada mudaf mudafun ileyh. İbrahim aleyhisselam'a izafe ediliyor. Onun cezası ne olacak manasında. Kanel cevabu. Kanel cevabu. Cevap şöyle oldu. Kanel cevabu. kâne idi oldu manalarına geliyor. Kânel cevabı dediğimizde cevap idi. Bu anlamsız geleceği için hemen oldu manasına geçiyoruz. Cevap oldu ki, cevap şöyle oldu. Kânel cevabı Harriquuhu Vensurû alihetekûm Alihetekûm Harriquuhu Haraka Yakmak demek. Haraka Yakmak demek. Harriquuhu Onu yakın harriku, yakın hu, sondaki hu zamir, onu harriku, hu, yani İbrahim'i yakın dediler vensuru alihetikum vensuru nasara'dan geliyor yardım edin, destek olun alihetikum alihetikum alihetikum alihetikum ilahlarınıza yardımcı olun destek olun, ilahlarınıza destek olun. Alihitikum alihe ilahın çoğu demiştik. Alihitikum kum buradaki sonuna gelen kum ifadesi sizin demek. Yani ilahlarınıza manasını veriyor. İlahlarınıza destek olun dediler. Evet, Enbiya suresinin 68. ayet. Ve heke fekane. Böyle de oldu. İşte böyle oldu. Ve hakeza kane. Hâkeza işte böyle. Bu şekilde. işte böyle. Bu manelere gelir. Ve hakeza kane Böyle de oldu. İşte böyle oldu. Ev kadû. Ev kadû. Vakada den gelir. Tutuşturmak demek. Ev kadû naran. Ev kadû. Yani bir ateş tutuşturun. Ateş yakın. Yaktılar. Estağfurullah. Ee, mazi fiil. evkadu Bir ateş yaktılar. Yani burada tercüme verdikleri e, büyük bir ateş demeye böyle bir şey yok. Yani büyük sıfatı Arapçasında yok burada. Bir ateş yaktılar. evkadu naran. Vakade vukud. Bu tutuşturmak demek. Naran ateş tutuşturmak. Ateş yakmak manasına gelir. Naran mef'ul. O yüzden harekesi üstün. Yani tutuşturma fiilinin mef'ulü. Ve elqau fiha İbrahim'e ve elqau ilqa etmek, atmak, vermek bu manalara gelir. Üzerine atı vermek. Vahi vahiy içinde için de ilqa kelimesi kullanılır. İlqa etmek, üzerine atmak. Burada ve el kav fiha yani o ateşin içerisinde. Buradaki fiha ifadesi fi içinde demek. Ha zamiri ateşe dönüyor. O ateşe, onun içerisine İbrahim'i attılar. Velakin Allah. Velakin Allah Nasara İbrahim'e ve kale lin-nari. Velakin Allah lakin yani lakin, Türkçedeki lakin gibi. Fakat, ancak, he, inne ile bitişiyor burada. Inne, inne ne yaptı? Allah lafsını nasbetti, etti. Üstün harekesi oldu. Ve lakin, naallahu değil de, ve lakin nallâhe. Çünkü lakinle içerisinde inne var. Lakin, inne. Yani bitişik burada. Lakin ve inne var. Bu yüzden lakin ile, Hemen lakin'in sondaki nun'a şedde koymuşlar iki tane edat olduğunu belirtmek için. Ve Allah'e Lakin, lakin şeddesiz geldiği zaman lakin fakat ancak manasına gelir. Bunda inne e, şart değildir yani. Ama burada pekiştirme olsun diye ve lakinallahi. Fakat muhakkak ki Allah nasara yardım etti İbrahim'e. İbrahim'e yardım etti. Nasara fiilinin mef'ulü İbrahim. Allah kime yardım etmiş? İbrahim'e yardım etmiş. Ve kâle, ve dedi ki, lin nari, ateşe dedi ki, li harfi cer, <gülüyor> o yüzden nar'ın harekesi es oldu. Ve <gülüyor> kâle lin nari, ve burada elifle anlı, marife, o yüzden kendin değil, lin değil de lin nari. Enbiya 69. ayeti geliyor burada. Estağfurullah. Ya naru ey ateş. Kuni ol. Kun ol demek. Ateş dişi olduğu için kuni dişe hitapta bir ya ekleriz, iyi ekleriz. Ya naru kuni berden ve selamen. Berden ve selamen ala İbrahim'e. Ala harfi cer. Üzerine demek, evet. Harfi cer. Fakat İbrahim kelimesi gayrı sarif olduğu için harekesi üstün oldu yine. Ey ateş, yanar, kuni, berden ve selama serin ve selama selametlik, esenlik, selametli ol. Kime? Ala İbrahim, İbrahim'e. İbrahim'e serin ve selamet ol. Ve hekeza kâne. Böyle de oldu. Ve hâkeza kâne. Böylece oldu. Kânetin naru berden ve selâmen. Kânetin. Kânetin. Niye kânet? Diş. Dişi olduğu için. Kânetin naru Ateş ne olmuş? Berden ve selâma. Serin ve selamet, soğuk ve selamet oldu. Ala İbrahim, İbrahim'e öyle oldu. Ve ra en nasu. Ve en nasu. Ra görmek demek. En nas, insanlar. Ve en nasu, insanlar gördüler. Neyi? Ennen nara. Enne, aynı inne gibi nas bedat. Ennen nara. O yüzden nar kelimesi, isim burada. Ennenin ismi, harekesi üstün oldu. Ennen nara, la tedurru İbrahim'e. Bakın burada, li harfi cerrinde kullanabilirdik. Li İbrahim'e de diyebilirdik. Fakat İbrahim'e diyerek doğrudan mef'ul yapıyoruz. La tedurru, bunu da vermiştik, zarar vermek demek. İbrahim'e zarar vermedi. İnsanlar bunu gördüler. İnsanlar İbrahim'e ateşin zarar vermediğini gördüler. Efendim? Ennen nâre. Ennen nara. Ateşin. Ateşin. Ateşin. Ateşin. Semai mühennesi. Evet. Semai mühennesi. La tedurru. Nar kelimesi semai mühennesi olduğu için yedurru demedik de tedurru dedik. Yani muzari fiilleri kullanırken Yani geniş zaman fiilini kullanırken Darra zarar vermek Erkek için kullanacaksak Yedurru Erkek bir varlık için kullanacaksak Yedurru deriz Ama dişi bir varlığın fiil olarak kullanacaksak Tedurru Bu yüzden nar Semai müennesi olduğundan La tedurru Zarar vermedi İbrahim'e Li İbrahim'e de diyebilirdik Hakikat İbrahim'e dedik. İbrahim'e, yani burada tamamen mef'ul kalbında olduğu için harekesi üstü. Li harfi cerri olsaydı, gayrimun olduğu için harekesi üstün olacaktı. Ama burada tamamen sırf mef'ul olduğu için harekesi üstü. Nesne olduğu için burada. Yani zarar verme fiilinin mef'ulü. Zarar vermeme fiilinin daha doğrusu. Yani olumsuz fiil. La te Evet. Veraen, veraen nasu? İnsanlar yine görmüşler neyi? İnsanlar yine gördüler. Enne İbrahim'e mesrurun. Enne İbrahim'e. En dolayı İbrahim üstünlü. Enne İbrahim'e mesrurun. Mesrur sururdan geliyor. Sevinçli, mutlu. Mesrurun ve insanlar İbrahim'in mutlu olduğunu gördüler. Buradaki enne İbrahim'in ha bunu katıyor yani. İbrahim'in böyle olduğunu gördüler. Yani görme fiiline e, atıf yapıyor bu, burada. İbrahim'in mutlu olduğunu gördüler. Ve enne İbrahim'e yine ha, aynı şekilde. Ve enne İbrahim'e salimun ve dehişen nasu ve tehayyeru salimun e, buradaki selamen kelimesinin faili. Salim, selamette, sağlıklı. Sağ salim yani. Yine İbrahim'in selamette olduğunu, sağlıklı olduğunu gördüler. Ve dehişe, dehşete düştüler. Türkçe'de olduğu gibi dehşe kelimesi. Ve dehişen nasu. insanlar dehşete düştüler. Ve tehayyeru, tehayyeru, hayra. Bu şaşkınlık demek. Hayret etmek. Yani Türkçe'deki hayret buradan geliyor. Hay hayre tehayyru ve şaşkına döndüler, hayret ettiler, şaşkın düştüler. Men Rabbi yedinci başlığımız, Men Rabbi soru cümlesi. Rabbin kim? Men Rabbi. Ve zatel leyletin ve zatel leyletin ifadesini Araplar bir gün, bir gece yani zate kelimesini. zatel yemin bir gün, günlerden bir gün manasına kullanırlar. Yani zaten Ekstradan kattığı bir şey yok burada. Vezatel leyletin yani bir gece demek. Ra'a İbrahim'u. Bakın İbrahim oldu hareket. Ötüre oldu. Merfu oldu burada. Neden? Çünkü ra'a fiilinin faili. Görmek. Ra'a İbrahim'u. İbrahim gördü. Kevke ben. kep yıldız demek. Veya gezegen demek. Bir yıldız gördü. Kevkeben, tekil. Nucum, mu? Necmen. Nucum, çoğul. Kevkebe bazıları gezegen diye tercüme ediyor. Yani. Şimdi yıldızlar, gezegenler e, evet. şimdi öyle aslında mi? bunlar yani mesela kullanımda da böyle. Kimisi yıldız der, kimisi gezegen der. Bu Satürn'dür, Neptün'dür, Plüton'dur. Bunlar Bunlara gezegen diyorlar. Diğerlerine komplesine yıldız diyorlar. Bu da böyle bir şey işte. Yani bir yıldız gördü. Biz böyle diyelim. Kevke ben. harekete dikkat edin. kevkep kevkep aslı. Nasp etmiş. Kevke ben. Yani bir elif daha katarak, teminleyerek. Kevke ben. Bir yıldız gördü. Yani şu görme fiilinin mef'ulü. Görülen şey. Gören kim? İbrahim. Gören olduğu için, yani fail olduğu için İbrahim'in harekesi ötre. Fail, eğer bir amilden etkilenmemişse mutlaka harekesi ötre olur demiştik. Ra'ın bir tepsi oynatıp, da temin yok mesela, normal, şey Ra, zaten, onda temin olmaz. fiilde de hiçbir zaman, yani fiil sıfat olarak kullanılmadığı sürece fiil hiçbir zaman temin almaz. Ne Marife eliflamı almaz fiil şey olarak, yani fiil olarak geçtiği yerde. Kendim, kendim i̇şte temin almaz rafiili Yani fiil olarak geçtiği yerde asla tenvin almaz. Nek, e, marife de olmaz. Ancak isim şeklinde kullanılırsa fiil, o zaman eliflam alır ve tenvin olur veya olmaz. Mesela zihab, gidiş demek. Bu isim haline gelmiş bir fiildir. Ama burada fiil, yani salt fiil. Ra'a ibrahimu yani İbrahim gördü. Neyi gördü? Nesne geliyor hemen. Nesneyi belirttikten mutlaka üstün yapacağız, nasip edeceğiz. Kevke ben, bir yıldız gördü. Fekal, fe kale, bunun üzerine dedi ki, kale dedi ki, fe burada akibet fası, bunun üzerine, dedi ki, heza Rabbi, bu Rabbim'dir. Velemma gâbe kâkebu Yıldız kaybolunca velemma Lem geçmiş zaman olumsuzluk fiilidir. Lem gâbe deseydi kaybolmadı. Ama velemma gabe dediği zaman kaybolur kaybolmaz. Yani kaybolması üzerine hemen peşi sıralık ifade eder. Velemma gâbe gâbe kâkebu bakın Gabe gay kaybolmak demek gayp bizdeki kayıp gibi kaybolmak Türkçe'ye Türkçe kel, harfine dönüşmüş bu Kayıp, kayıp diye gayip kayıp Türkçe'de kayıp Arapçası gayip Gabe fiil kaybolmak vemegabebel kevkep gabebe fiilinin faini burada bu Yıldız Yıldız kayboldu Çünkü o yüzden yıldızın hareketi bu sefer ötüre oldu. Ve lemmâ gâbev kevke bu. Bak burada Elif Lam da almış. Yani yıldız. Yani İbrahim'in gördüğü yıldız. Malum yıldıza dönüştü artık. Malum yıldıza dönüştü. Yıldız kaybolur kaybolmaz. Kale İbrahim'u. Bak bu sefer de kaval fiilinin, söyleme fiilinin faili İbrahim. O yüzden hareketi ötüre. İbrahim dedi ki, La, hayır. La, hayır. ''Hezâ leyse bir <gülüyor> Rabbi'' Hayır bu neyse değildir Bir Rabbi Rabbim değildir Hayır bu Rabbim değildir ''Bir Rabbi'' Yani ''Benim için bir Rabbim değildir'' Anlamak gibi bir şey mi? Benim Rabbim değildir Oramaz ''Velemma'' ''Velemma'' ''Olur olmaz'' demek Yani hemen kaybolur kaybolmaz yani peşi sıralık ifade eder. Kaybolunca, kaybolmasının ardından hemen İbrahim dedik. Ve ra'a İbrahim'u. Bu sefer görme fiilinin faili. El kamer'a. El kamer'a. Ne oldu hareketi? Kamer'un. Dur. Kamer'undu. El kamer'u oldu ama mef'ul olduğu için el kamera oldu. Harekesi kamera oldu. Kamera. <gülüyor> Reafilinin mef'ulü olduğu için. Gören İbrahim aleyhisselam görülen <gülüyor> ay. O yüzden ayın harekesi üstün oldu. Kamera oldu. Bunun üzerine dedi ki Rabbi. bu benim Rabbim. Bu benim Rabbimdir. Ve lamma gabe'l kameru aynı kalıp. Yani gök kepte olduğu gibi ayda kaybolunca kale <gülüyor> İbrahimu. İbrahim dedi ki: <gülüyor> "La haza leysa bi rabbi." Hayır bu da Rabbim olamaz. Ve tala at-şemsu. talea doğmak. Tala tale -a -al bedru. <gülüyor> Aleyna üzerimize ay doğdu. Taleat şemsu. Şems kelimesi de semai müennes. O yüzden taleat. Demek ki Bedr kelimesi erkek. Taleal Bedru diyoruz. Taleatil Bedru değil de Taleal Bedru. Ama şems kelimesi semai müennes. Taleat iş şemsu. Talea doğma fiilinin faili olduğu için şems güneş kelimesi ötreyle harekelendi. Fail Güneş doğdu. Watel Atiş Şemsu, Güneş doğunca Fekah İbrahim dedi ki, bunun üzerine dedi ki, Hazar Rabbi, Hazar Ekberu, Enam suresinin 78. ayet. Hazar Rabbi, İşte bu Rabbi'mdir, bu daha büyük. Kebir, kebir, kebir büyük, Ekberu daha büyük. Hazar Ekberu, bu daha büyük dedi. Yani güneş görünce bu daha büyük dedi. Burada kelimeleri... Bilmediğiniz kelime var mı burada? Le değildir, yoktur. Manasına gelir. Talea, doğmak demek. Tala at dişinin doğması. Dişi bir varlığın doğması. Eşşemsu, güneş. Şemsun, güneş. Bir güneş. Eşşemsu, güneş. Şemsun, bir güneş. Eş-şemsu güneş. Takale <gülüyor> İbrahim burada herhalde bütün kelimeleri biliyorsunuz. Ve lema şemsu. Bak gabe. Şimdi gabe fiilinde ne oldu hemen? <gülüyor> Dişi olduğu için güneş <gülüyor> gabeti şemsu oldu. Gabel şemsu. Gabel kemkep. Gabel kamer. Ama G5 şems. Şems dişi olduğu için bir t müennes olduğundan dolayı eee fiilini de t diye ekledik. Geçmiş zaman fiiline t ekliyoruz. Güneş kaybolunca fil leyli gece geceleyin gecede Geceleyin, güneş kaybolunca Kale İbrahim'i İbrahim dedi ki La haza leyse bir Rabbi Hayır bu da Rabbim olamaz Bu da Rabbim değildir İnne allâhe hayyun la yemud İnne allâhe İnne Nasb edat pekiştirme edatı Muhakkak ki Allah İnne allâhe Nasb edat olduğundan dolayı ee, bu ne yapıyordu? İsmini nasbeder eder. Yani son harekesini üstün yapar. Haberini ref eder. Yani son harekesini ötüre yapar. hayun, hayyun. Diri demek. Harekesi ötüre. Yani bunun haberi. İsmi ne? Allah. Haberi hay. Diri olması. La yemutu. La yemut mevtten gelme. Mevt ölmek demek. La yemutu o ölmez. Ölümsüz diridir. İnnallâhe bâkin la yegîbu. İnnallâhe kalıbı aynı şekilde işte e, e, muhakkak ki nasb edat olduğu için Allah lafzını üstünledi. Bakın, la yarayı bu. Bakın dememizde bak, baki, bakaya kelimesinden gelir. İlletli bir e, fiil isimdir. Bakaya. Bakın. O yüzden harekesi esre burada. İlletli olduğundan dolayı. Onlar ileride göreceğimiz şeyler. İletli fiillerden. Bakaya. Çünkü e, harflerinde ya, vav, elif. Yani kök harflerinde bu harflerden biri bulunan kelimeler illetli harflerdir. İki tane varsa e, bazına farklı isimler verirler. Makrun, gibi. E, bunlar illetli harflerden. Şey illetli isimlerden. Bu sebeple mesela hayyun derken hayyun aslında kelimenin aslında olan bir şey. Hayyun, şeddeli. O hayyun diye hareketlendi. Burada bakin, bakiye, Bakiye kelimesinden gelir bu. Ama yağ düşmüş. Yağ düştüğü için temin aldı. Esre esre aldı. La yagibu kaybolmaz. La yagibu gabe filinden gelme. He? Kalıcı olmak. Baki olmak, kalıcı olmak. Bakil la yagibu. Gabeden geliyor yagibu. Gabe yagibu gayben, gayben. İnnallâhe kaviyyun la yaglibuhu şey'un kaviy kuvvetli kaviyyun muhakkak Allah kuvvetlidir la yaglibuhu şey'un yaglibu galebe Türkçe'deki gibi galip gelmek ona hiçbir şey üstün gelemez galebe çalamaz şey'un Türkçedeki şey hiçbir şey. Burada şey nekre geldiği için hiçbir şey diye tercüme ediyoruz. Olumsuz fiillerde hiçbir şey. Olumlu olsaydı her şey gibi bir manya gelirdi, bir şey, bir şey olurdu. Yağlı bu. Ya, bu galip gelmek. Yağlı bu, yağlı bu galip geldi, gelir. Ya, la la olumsuzluk kattığı için galip gelemez, hiçbir şey ona galip gelemez. <gülüyor> ne? Mm şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> şey. Evet, fail. Orada en <gülüyor> <onların> <gülüyor> şey. Fail meful değil. Yani Allah'a hiçbir şey galip gelemez. He? Yani bu hu, tamam. Bu Allah Allah'ı işaret ediyor o zamir. Bu. <gülüyor> değil. Değil. Şey fail burada hiçbir şey ona galip gelemez. Allah <gülüyor> <gülüyor> evet. Mef'ul oluyor evet. Hocam yavaş söyler misin? Yavaş yavaş. Şöyle tamam. Hocam bir hocam. Vel keukebu taifun yaglibuhu subhu. Vel keukebu yani yıldız <gülüyor> zayıftır yaglibuhu yani ona galip gelir es subu sabah ona galip gelir subu fail es subu zayıf şey sabah daif zayıf 3. 3. sırada wel kameru daifun taglibuhu şemsu Bak subuhun fiili yaglip şeyin e, fiili yaglip yani hep muzari kalıpta ya ile çünkü bunlar erkek sayılıyor ama eşşems dişi olduğundan dolayı sema mühennesi olduğundan dolayı taglib oldu hemen taglibuhu eşşemsu yani ay zayıftır güneş ona galip gelir ve şemsu daifetun. Şems dişi olduğu için daifetun oldu. Kamer ve kevkep daif diye geçiyor. Ama şemse gelince dişi olduğu için daifetun. Evet, güneş daif ha, bak hemen zamir de değişti. Bu değil de ha oldu. Güneşin zamiri. Hayır, güneşin zamiri. Güneş dişi olduğu için. Gece ona galip gelir Ve yağlibu hel Gaymu Bulut gaym, gaym bulut demek Ve ona bulut da galip gelir Ve la yensurun Gaymu He? Ghaim bulut Ghaim bulut Ghaim Ve la yansurunil kevkebu Li ennehu da'ifun Ve la olumsuz Ruh edatı Yansurunil yardım edemez Bana Yansuru yardım eder Yansurunil bana yardım eder La yansurunil Bana yardım edemez Ney? Elkevkebu Yıldız bana yardım edemez. Li en nehu çünkü li en nehu çünkü daifun Çünkü o zayıftır. Vela yen suru nil qameru bana ayda yardım edemez. Li en nehu zira o da zayıftır. Vela yen suru şemsu güneş de bana yardım edemez. Li en neha değil bakın çünkü dişi li en daifetum Çünkü o zayıftır. O da dişi. Tabii daife de dişi. Çünkü o da zayıftır. Ve yensuruni Allahu. Fakat Allah bana yardım eder. <gülüyor> yensuruni bana evet. Yensuruni Allahu. Allah bana yardım eder. Li ennellahi çünkü Allah hayyun la yemut. Ölmez diridir. Ve bakin la yagibu Kaybolmayan kalıcıdır. Ve kaviyyun la yağlibuhu şi, la yağlibuhu şey'un. Ve o kuv, e, kuvvetlidir. Ona hiçbir şey galip gelemez. Hocam o zaman yani Allah'ın varlığına inanıyor. Tuta gel yani güneş aya şey, yani nasıl olmuş? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası uzun bir kıssa. Yani Nemrud'un zamanında da aynı Musa Aleyhisselam zamanında olduğu gibi işte kâhinler senin mülkünü yıkacak birisi çıkacak diyerek haber veriyorlar. Ee, onun zamanında da çocukları öldürüyorlar. İbrahim'in ailesi ise e, onu saklıyorlar. Ta çocukluğundan itibaren bir mahzene saklıyorlar. İbrahim Aleyhisselam buluğa erinceye kadar ne güneş ne ne yıldız hiçbir şey görmüyor. Dışarı çıktığı zaman ilk işte yıldızı görüyor. Demek ki gece çıkıyor, sonra ayı, sonra gündüz oluyor, güneşi görüyor. Yani bir arayış içerisinde, fıtri bir arayış içerisinde. Bunlar Rabbim olamaz diyor. Yani bir arayış süreci içerisinde. Allah Azze ve Celle biz ona melekutumuzu gösterdik diyor. Yani gökler alemindeki yücelikleri gösterdik diyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam diyor ki, Enam 74. ayetten itibaren bu kısa anlatır. Şayet Rabbim beni hidayet etmeseydi elbette sapıtanlardan olurdum diyor. Yani o bir aray süreci. Yani fıtri bir yöneliş. Yani, o beni hidayet etmezse, etmeseydi asla e, yolu bulamazdım. Sapıtırdım diyor. Rabbiyallahu başlığımız bir sonraki başlık. Sekizinci başlık. Rabbim Allah'tır sadece kolay değil mi? Efendim? Rabbi, Allah, normalde Rabbi, Allah'' Esmini, bu geçiş. Arabicasının Rabbi, Allah. Rabbi, Allah, Ha. o Evet. ve bihandik ve eşhedü ennâ ilâh ve estağfurullah ve Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Okuma Geçmiş geçtik. Bir kelime bir kelime bir bilgimizi bir artıralım. Bir var, He. Şimdi bak. Türkçe'de cümle yapısını düşünürsek, şimdi Türkçe'deki Türkçe'deki yapıyla başlayalım biz. Mesela Fiil. Fiil olması lazım değil mi? Fiil. Fail. Evet. Mef'ul. Bu Arapçadaki yapı. Bu Arapçadaki yapı. Sıralama olarak böyle. Evet. Türkçe'de nasıl? Fail. Bir tane cümle söyle. Fiilli bir cümle söyle. Fiil cümlesi söyle mesela. Ah, bak. E, o emir cümlesi. Tamam. Oğuz araba almaya gitti. Oğuz Güneşçi de gitti. Ha, şimdi şeylerin sayısını çoğaltmayalım. Oğuz Mescid'e gitti. Bak, Oğuz Mescid'e gitti. Fiil nerede? Hemen bir işler dışlar çarpımı. Evet. Fiil en sonunda. Fail nerede? Başta. Nef'ul nerede? Ortada. Arapçasını verecek olursak bunun. Gitti. Vehebe. Oğuz Mesci. Vehbe. İle. Vehbe. Derim. Ve Mesful. Amara derim. Nasıl dile ölemezcik. İneği katmayın. direkt meful yaparak mescid. kullanacağız. Mesci doğru mescid. Doğru. Mescid. Bak nasıl mescid. hareket edeceğiz birazdan vereceğim. Mesci. Ve gitmek gitti. Kim gitmiş? Uğuz. Nereye gitmiş? Mescide. Mescide. Mescide. Mescide. Aynı. Evet. Harekesi, bak evet. şimdi. Nesne diyoruz. Türkçede buna biz nesne diyoruz. Yani şunun adı nesne. Arapçası mef'ul. Mef'ul. Nesne ne? Fiilden etkilenendir. Yani fiilin üzerine uygulandığı şey. Yani gitme fiili mescide atıf atfediliyor O yüzden mescidin harekesi şimdi biz nekle vermişiz ya bir temminde ekleyeceğiz. Mesciden olacak. Bir mescide gitti. Ama el takarsak yani malum mescide gittiğini kastedeceğiz. El mescide. Mescide olmaz. El mescide. Oğuzul mescide. Zehebe uzul Mescide Mef'ul'u bu şekilde veriyoruz. Yani üstün yapıyoruz hareketini. Mescide Nesne. Başka bir fiil söyle. Örnekler pekişsin. Şu kalıp aynen Arapçadaki kalıp. Bak fiil, fail, mef'ul yani daha uzun cümlelerde e, araya daha başka şeyler de giriyor. Birden fazla mef'ul olabiliyor, şey birden fazla fail olabiliyor. E, bu tip şeyler girer de biz basitten başlayacağız. Bir cümle daha söyle mesela. İbrahim. Ahmet Kur'an Kur okudu. Evet. Evet. Kur okudu. Samet. Samet Kur'an okudu. Samet Kur'an okudu. Olur mu? Samet satla mı yazılıyordu? Samet de Türkçe verdiğimiz zaman nasıl olacak? Samedu. Ne Kur'an okudu. Kara'a. Yani burayı, bak Kara'yı buraya vereceğiz. Yer değiştireceğiz. Kara'a. Kara'a. Kara'a. Okudu. Kur'an. Onun olacak şey Türkçe'ye Samedu karan kuran Kara esamedu nil kuran Kur'an Kur'an Herkesi mef'ul Mesela Kur'an okunan olduğu için Kur'an Kur'an Ne Yok bu Yani Türkçe'de öyle benziyor da ee, bu mef'ul burada. Yani okunan şu kara fiilinin mef'ulü bu. Fa'il her zaman ötreli bak. Eğer bir amilden etkilenmemişse, mesela inne koyarsın, inne samede olur. İnne koyunca nasıl bedada olur? Tabii. Son harekesi üstüne dönüyor. Orada ise bile buradaki hareket değişmiyor. Yani mef'ulün harekesi her zaman Üst üst. üstün ta ki harfi cer alırsa e girilse, mesela karaya fil kur'ani hmm. fi gelirse kur'anda okudu. Evet. Gelirse... O zaman hareke aşağı inecek. Şey, Türkçe dizi değil. Türkçe. Türkçe, dizi. Dizi. Türkçe, Türkçe dizi dizi. Fiil, ben yani Türkçedeki sıraya göre verdim. Yani fiil tarih. Estağfurullah. Yanlış oldu, doğru. Hocam, fail, til, nef'ul. Samet okudu, Kur'anı. Evet. Hmm. Kara, ya, samedunil, kur'ane. Hocam şey olsa, nef'ul olsa, nef'ul olsa, kitap olsa, kitabın mı oluyor? Evet. Her zaman okudu. İyil, fail, nef'ul. Nef nef nef Özel bir isim olmadıkça öyle. Kara, samedunil, kur'ane. Samedunil, kur'ane. Kur'an'ı. Yani mef'ul anladın değil mi? Tamam. Yenim anladın. Şişte hangi fark etmiyoruz?